дия الاولان هدانا الله وما توفيقي وعتصامي الا بالله قد جاء رسول ربنا بالحق صلوا على Eûzü al Rabbi eûzü Allah Teala vaktekizi hazretleri Cuma gecemizi mübarek eylesin. Amin. Cümlemizi bu mübarek gecede mağfuriyen cümlesine ilhak eylesin amin. amin. amin. amin. Sevinelim, müjdelenelim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu üzere inna Allahu Teala yaghfiru leylete'l cum'ati li Allah Teala cuma gecesi bütün Müslümanları toptan affeder, mağfiret eder. Biz de Müslümanlardanız elhamdülillah. Ne kadar da günahkar olsak bu gecenin bereketi bize ulaşır. Elhamdülillah. Hele bir de ilim meclisinde bulunuyoruz. Allah Teala ayırmasın. Daim eylesin. Amin. Amin. Bu vesileyle efendi Hazretlerimizin selamı var. Dün akşam kendisinin yandaydım. Dün Haberlerinizi soruyor, hallerinizi soruyor. Efendim biz de devam ettiğimizi kendisine haber verdik. Hepinize dua etti elhamdülillah. Allah Teala kendisine acil şifalar ihsan eyleyin. Başımızdan eksik etmesin. Yokluğunu göstermesin. Ben seni dedi, senin bilmediğin kadar severim dedi. Bana. Ben seni dedi, senin bilmediğin kadar severim dedi. Evet. Allah sana çok hayırlar nasip etti dedi. Elhamdülillah. Daha da etsin inşallah. Ölünceye kadar çok kitaplar yazalım. Çok sohbetler yapalım. Allah verdiği bütün ömrü, sağlığı, sıhhati dinine hizmet yolunda kullanmaya muvaffak eylesin. Amin. Ve rızasına, muvaffak amellere muvaffak eylesin. Amin. Bütün mesele rızadır. İbadet çokluğuna itibar yoktur. Kulundan halik hoşlanmayınca. Allah Teala kulundan razı değilse, ne kadar fazla ibadet yapsa da ona itibar yok. Onun için Rabbim rızasını nasip eylese. Herkes çalışır, gayret eder, bir şeyler yapar ama Mevla hangisinden razıdır, hangisinden razı değildir? Biz onun peşindeyiz. Tabii ki hadis-i şeriflerde Allah'ın rızası ana-babanın rızasında buyurulduğu gibi Allah'ın rızası, mürşitlerimizin, şeyhlerimizin, üstadlarımızın rızasındadır. Onların sevgisi, onların hoşnutluğu inşallah. Rabbimizin de rızasının ve hoşnutluğunun alametidir inşallah. Evet. Şimdi, Deccal'la ilgili sohbetlere başladık. Tabi o arada Zülhicce-i Şerif'e girdi. On gecelerle ilgili bir, iki ders yapılmak durumunda kaldık. Şimdi, devam edeceğiz inşallahü rahman. Yarın sabah secdeler başlıyor. Cuma sabahı inşallahü rahman. Şimdi güneş 7.20'lerde olduğu için e, altı 6.30 geçe müstahvendi. Öle mi daha uygun? Altı buçukta mı duruyorsunuz? Evelce nasıldı? bir saat kala bir saat kala, güneşe bir saat kala secdelere duruluyor ona göre inşallah yetişilir Allah nasip ederse Allah'a emanet olun haftaya pek tesbih namazı kılarsak senenin son cuma gecesi yani seneyi kapatmak için artık ayda bir kılamıyoruz bari yılda bir seneyi kapatalım değil mi? sene sonu hesabı var zülhicci ayı senenin son ayı Muharrem-i Şerif geliyor, hicri yılbaşımız 19 Ocak Cuma akşamı yani haftaya biz burada sohbet ettiğimiz akşamın hemen ertesi hicri yılbaşımız olmak münasebetiyle inşallah haftaya e, sene sonu duasını okuyacağız sohbette. Sene sonu duasını beraberce tekrarlayacağız, okuyacağız. Şeytanın kafasına taşları çaldıracağız inşallah. Bir sene bu, o uğraştım, didindim, çabaladım, ne günahlar ettirdim. Son dakikada beni mahvettiler, hepsini sildirdiler diye şeytan Dövünecek inşallah. Haftaya son gece, senenin son gecesi, mübarek cuma gecesi, buradaki sohbetimiz son gece, duasıyla bitirilecek sene sonu inşallah. Allah Teala Hazretleri, tertemiz eylesin cümlemizi, temiz olarak bu seneden çıkmak nasip etsin, temiz olarak yeni yıla girmek nasip etsin. Hicri yılbaşından bahsediyorum. Ondan sonra, Temiz olarak iman ile, Kur'an ile dünyadan çıkmak nasip etsin. Allah Teala yine temiz olarak ahirete, mahşere çıkmak ve temiz olarak tertemiz olarak cennete girmek nasip etsin. Amin. Cennet temizlerin yeri. Cennet temizlerin yeri. Onun için temizlenmeye bakalım. Dayıbat lı dayıbin Allah buyuruyor temizler temizlere. Leş gibi insanlar, imansızlar, Kur'ansızlar abdestler, namazların tabi ki cennette yeri yok onun için cennete girenlere müjdeler olsun ama tabi o cennete girenler kimlerdir temizlerdir bu temizlik nerede yapılacak dünyada yapılacak, ölmeden yapılacak kirli olarak ölenin bir daha temizlenme fırsatı yoktur, günahkar olarak ölenin bir daha o günahları sildirme imkanı yoktur Nerede onun Ölenler mezarda yatıyorlar. Dünya... Altında üstünden çok var ama... ...bunların hiçbirini şimdi bu cuma gecesi afoluyorlar mı? Bütün Müslümanlar cuma gecesi afoluyor. Kabirde yatanlara dahil mi bu? Değil. Niçin? O dünyada cuma gecesi ne yapıyordu? Namazını kılıyor muydu? Yatsıyı kılıyor muydu? Sabah kılıyor muydu? Zikrediyor muydu? Kur'an okuyor muydu? Mesela. Onun için... Şu anda temizlenme fırsatına sahibiz ve inşallah Rabbimiz bizleri günahlardan muhafaza buyuracak. Özellikle akıllı Müslümanlar, kafası çalışanlar ne yaparlar? Sene sonlarını, sene başlarını hesap kapatma noktasını, hesap açılma noktasını güzel kontrol ederler. Bunlar akıllı insanlardır. Çünkü Allah Teala mele meleklere ne vahyediyor? Her günlük dosyamız açılıyor. Gün doğumuyla fecir ve imsak vaktinde dosyamız açılıyor. İşte akşam yattığımızda artık daha bir amel yapacağımız beklenmediğinde uyduktan sonra zaten bir günah bir sevap yapamadığına göre kapanıyor. Bu dosya hakkında Rabbimiz ne buyuruyor meleklerine? Kulumun amelinin bir başına bakın bir de sonuna bakın. Başı sonu hayırlıysa aradakileri mahvedin, silin diyor. Şimdi onun için sabahtan kalktığın zaman Uykudan kalktığın zaman ilk sözün ne olsun? Yataktan kalkar kalkma da böyle gözünün açtırırken ilk sözün ne olsun işte. Hemen o arada şeytanla melek çarpışması başlıyor. Melek diyor iftahbı kair, hayırla başla. Şeytan diyor iftahbı şer, şerle başla. Sen de o anda düşünüyorsun sen neyle başlayacaksın? Elhamdülillahi اَحْيَانِ بَعْدِ مَا مَا ve وَاِلِي الْبَعْثِ Ölümümden sonra beni dirilten, uyku ölümün yarısıdır, beni uyudukta, uyuttuktan sonra şimdi kaldıran Allah'a hamdü senalar olsun sözüyle. Ve daha dualar var. On kere Bismillah, on kere şu uyandığın zamanda okunacak dua kitabında bunları yazdık senelerdir. Başlayan, hayırla başlatmış oluyor. Yatarken de ona keza, melekle şeytan yine kavuşuyor, Son sözün ne olsun? İhtim bir hayır, ihtim bir şer. Hayırla bitir, şerle bitir meselesi. Melek geliyor, hayırla bitir. Dosya kapanıyor. Şeytan diyor, şerle bitir. Karıyla da didişirsen yatakta, son dakika golünü yedin yani. Kavga gürültü, estağfurullahı da unutarak sinirlen ya yattın ya evden çıktın. E şimdi ne olacak? Kimse kimsenin şeytanı olmasın. Kimse kimseye karşı ne karı kocaya ne koca karısına karşı şeytana yardımcı ve destek olmayalım. Birbirinin istiğfarına, zikrine mani olmayalım. Zaten uyuyacağız. Allah ruhlarımızı alacak. Sabah kalkacak mıyız, kalkmayacak mıyız belli değil. E bu vaziyette sinirlenip birbirine, efendim, üz üzüntülü bir şekilde moral bozukluğu içerisinde, zikirsiz, istiğfarsız bitirmenin tabii faturası iyi olmaz. Gece yattığın uykundaki, İstirahatine de mani olur Ruhani istirahatine de mani olur Onun için nasıl günlük ve gecelik Dosyamız var Mevla buyuruyor Başına sonuna bakın Başı sonu hayırsa aradakileri Silin Şimdi sene sonuna geliyoruz Haftaya Zülhicce ayı bitiyor 12. ay Bitiyor İslam'a göre muteber olan 12 ay hicri senemiz bitiyor İslam'ın Allah'ın itibar ettiği sene Muharrem ayıyla önümüzdeki cuma 1 diyor başlıyor inşallah onun için haftaya sohbette son sene sonu dualarımızı yapacağız inşallah istiğfarlarımızı yapacağız dosya kapatmak isteyenler hesabı kapatmak isteyenler buyursunlar inşallah buyursunlar böylece birbirine hatırlatalım günümüzü gecemizi şaşırtmayalım çünkü e, o, ortalık tabii. Taşkala, meşkala, millette biraz e, geçim derdi ve çağır. E, hayırsızlık, bereketsizlik çoğaldı. Onun için insanlar günlerini, gecelerini, yıllarını unutar hale geldiler. Zülitce'nin sonu ne manayı ifade ediyor? Muharrem-i Şerif'in başı, hicri yılbaşı ne, ne demektir, ne duası var? Bunlar artık biraz ihmal edilmeye başlandı. İnşallah bizler vaktini, saatini bilenlerden oluruz. Ve böylece yeni yıla mağfiretle girenlerden oluruz inşallah diyoruz bunu da size baştan duyuruyorum sonunda çünkü ayaklanıyorsunuz bir şeyler yarısını duymuyorsunuz ondan sonra sohbet olmadığı haftada geliyorsunuz geçen hafta sohbet yok dedik yarıya gelmişler e işte sonunda dinlemezsen öyle bir de fazla gelirsin mübarek adam sonunu dinle de bari. öbür gün iki saat fuzuli mesaiden kurtulursun yani sonundaki ilanları duymuyorsunuz. Biz de bu sefer baştan diyoruz. Haftaya şu var, haftaya bu yok. E sonunu duymuyor, bir daha geliyor. ya e mübarek adam biz de ne zaman ne diyeceğimizi şaşırıyoruz. Sakin olursak, birbirine meramımıza daha iyi anlatırız. Telaşa yok. Allah'ın Celle Celaluhu cennet bahçelerindeyiz. İlim meclislerindeyiz. Allah Teala mahrum bırakmasın. Şimdi efendim Ebu Nüaym Hilyetül Evliya sahibi büyük veli ve çok muhteşem bir eser. Onda Hasan ibn Atiye radıyallahu Allah'ın tabi'nin ulularından tabiinin güvenilen isimlerinin en ileri gelenlerinden bu zat sahih bir senetle buyuruyor yencumi fitne de illetne yaş ve bu de canın fitnesinden kurtulsa kurtulsa ancak 12000 erkek 70 bin kadın kurtulacak geri kalan herkes bu fitneye kapılacak diyor Tabi o zamanki dünyanın nüfusuna göre ki çok da fazla bir zaman işte geçen haftalarda bir takvim belirledik aşağı yukarı. gidişatta öyle gidiyor işte buzullar erimeye başlamış. Mevsimler dönmeye başlamış. Dünya yanmaya başlamış. Değil mi? Vaziyet haberler işte bu gider biraz daha gider işte ama nereye gideceği belli kıyamete doğru gidiyor. E Baya da bir nüfus var ama 12 bin erkek 7 bin kadın sayı çok. Çok az. Yalnız tabi bu ulema buna mana verirken diyorlar ki bu şey ancak cahillerden Arap e, dediği göçebe bedevi ve ilim tahsil etmemiş. Şimdi sizin gibi insanlar hoca değilsiniz belki. Bu kadar hadis-i şeriflerden haberiniz yok ama bu gibi sohbetlere devam etmek hasebiyle bu cahillikten kurtuluyorsunuz. Ama hiç bu konuları duymayan insanlar elbette ki cahil sınıfındandırlar. İstediği kadar etiketli olsunlar. Münevver aydın geçilsinler. Allah ve Resulünün buyurduklarını, duyurduklarını bilmeyenler Allah ve Resulü katında cahildirler. Öyle mi? Beni Yaradan bana kitap indiriyor. Benim o kitaptan haberim yok. Peygamber gönderiyor sallallahu aleyhi ve sellem. O da milyonlarca hadis-i şerifle bana Günümü, dünümü, geçmişimi, geleceğimi, her şeyimi haber veriyor. Ondan da bir haberim yok. Ondan sonra ben aydın oluyorum. Niye göre aydın oluyorum ben? Ölür ölmez zifiri karanlığı boyluyorum. Bir daha da aydınlık yüzü göremiyorum. Nasıl aydınlık oluyorum ben? Kabirdeki şu cevap veremiyorum. Allah muhafaza buyursun. Dilim tutuluyor. Allah peygamber tanımıyorum. Recil oluyorum. Onun için sizler... Bu meclislere devam edenler bu cahillikten kurtulurlar. Ama insanlar kendilerini ne kadar ibadete adasalar, takva geçinseler, kenara çekilseler, köşeye çekilseler, ilim meclislerine gelmezlerse, bu sohbetlere ilim meclislerine devam etmezlerse bu ve benzeri bir ben konuşuyorum demiyorum ama bu konuları biraz çok az konuşuyor diğerleri bir tek ben konuşuyorum demiyorum ama bu gibi ilimlerden mahrum olanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleri önemsemeyenler ki özellikle allimü emri var. Öğretin, öğretin. Hadis-i şeriflerde bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'la ilgili bütün bu hadisleri rivayet ettikten sonra buyuruyor. İnne ma uhaddisukum haza li ta'kiluhu ve tefhamuhu ve tefkehuhu ve ta'uhu. Te ben size niye anlatıyorum diyor. Ey benim ashabım. 1400 sene küsur evvel. 1400 küsur sene evvel. Ben size, daha bak hala dedeçal çıkmamış. Ama o zaman anlatıyor. Bugün ise bunlar hiç anlatılmıyor. Hatta bunu anlatan hocalar, hurafeci diye. Damgalanıyor. Bu kadar sahih hadis-i şerifler göz ardı edilerekten hadi git işine ya böyle bir şeyler yok deniyor. Hem de din adına uzman geçinen kişiler tarafından bu hadisler reddediliyor. Kainatın Efendisi ben size bunları niye anlatıyorum? Anlayasınız, kavrayasınız, ince anlayış sahibi olasınız. Ve te'ruhü, ezberliyesiniz, belleyesiniz. Fe'amelü aleyh, buna göre davranasınız. Buna göre hareket edesiniz. Mehdi ile deccalı birbirine karıştırmayasınız. Hakla batılı birbirine katıştırmayasınız. Batılın tarafına uymayasınız, sapıtmayasınız. Haktan, hidayetten ayrılmayasınız. Ve hadditu bi men kalfekum Arkanızdan geleceklere de bunları anlatın buyuruyor. Bu emir kime? Sahabeye. Sahabe vazifesini yaptı mı? Yaptı. Tabi'in yaptı mı? Yaptı. tebe tabi tabi'in yaptı mı? Yaptı. Yapmasaydı bu hadisler bize kadar gelir miydi? Gelmezdi. Biz yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Bugün hiçbir hocalar bu konuları konuşmuyor. Bunun üzerine millet çok yaklaşmış olan bu büyük tehlikeden habersiz kalıyor. Bu da zaten yaklaştığının bir alameti ki işte millet bak 12 bin adam 7 bin kadın kadar sayılı rakam veriyor Hassane ibn-i Atiye Hazretleri ki bu mutlaka diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dayanan bir haberdir. Hadis olarak literatüre geçmediyse de... ...çünkü tabiinden bizzattan gelen bu haber... ...rakam veriyor. Bu rakam kafadan konuşulacak... ...bir rakam olamaz. Dolayısıyla niye bu kadar... ...azınlık... ...deccaldan kurtulabilecek de... ...çoğunluk deccala tabi olacak? Özellikle kadınlar... ...ve bahusus Yahudiler. Yahudi milletinin... ...tümü İspahan Yahudileri ve sair ...anlatılacak bundan sonra derslerde. Ve... ...kadınların ekseriyeti. Neden? Neden? ilimden mahrum kaldıklarından. Ama maalesef şimdi erkek kadın fark etmiyor. Erkekler de, hatta şu anda bazı erkekler kadınlardan daha bilgisiz bu konularda. Hiç İslami ilimlerle meşgul olmadıklarından dolayı. Siz bunu arkanızdakilere anlatın. Vel yuhaddithül ahirul ahira. Sonra gelende sonra gelene anlatsın diyor. Sonra gelende sonra gelene anlatsın. Ben de size anlatıyorum. Siz de bunu yayın. Bu hadisler duyulsun, duyurulsun Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem emirlerine uyulsun Böylece nesillerimiz deccalın peşinden kurtulsun Bugün de tabi o deccalın öncü deccalları Geçen derslerde dediğim gibi türemiştir Ve şu anda da o deccallar peşlerine milleti sürüklemiş götürüyor Batıl liderler, sapık önderler Amma ve lakin tabi esas büyük fitne önümüzde bekliyor fe inne fitnetehu eşeddül fiteni deccalın fitnesi fitnelerin en beteri buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem tabi Hazreti Mehdi'nin yanında bulunan ordular hakkında geçen derslerde konuştuklarımızdan yola çıkacak olursak 12 bin gibi rakamlar çok hafif kalır çok büyük rakamlarda ee, Hazreti Mehdi'nin taraftarları olacağı rivayet edilmektedir. Ama deccal çıktığında iş nasıl olacağı ihtimallidir, sıkıntılıdır. Çünkü onun fitnelerini anlatacağımız gibi üzere çok tehlikeli fitneleri vardır. İnsanların çoğunu peşinden sürükleyecektir. Ancak tabii ki burada yine biz bu 12.000 ve 7.000 rakamını kabul ediyoruz. Bunların özellikle cahil tabakalar Yahudiler, kadınlar içerisinde olduğuna tabi nazar itibar ediyoruz ki diğer bütün millet teccala uyup da kafir olmuş yorumuna gitmeyelim. Allah muhafaza buyursun. Tabi ki yine de bir büyük bir kalabalık Hazreti Mehmet ile beraber kalacaktır. Ama kurtulan az olacaktır. Teccalın fitnesinden kurtulan az olacaktır. Hazreti Uthman anh, biliyorsunuz şehit edilmiştir. Onun şehit edilme kıssasını da bir sene, iki sene evvel yakın derslerde burada konu ettim. Uzun uzun anlattım. Hz. Osman'ın şehit edilmesine sevinenler olmuştur. Zaten Hz. Osman'ı radıyallahu anh'ı şehit edenler de Müslüman geçinenler olmuştur. Medine'yi işgal etmişlerdir, sarmışlardır binlerce kişi. Bunlar, güya Hz. Ali'nin taraftarız veya işte Hz. Hasan, Hz. Hüseyin'i, efendim... Ee, başımıza geçireceğiz. Zaten Hazreti Ali Efendimiz sağ o zaman gayeleriyle, fitneleriyle ortalığı kaynatmışlar. Yahudilerden e, esinlenmişler. Yahudilerin kurdurduğu tabi. Şia mezhebini kurduran kimdir? Şia mezhebini kurduran i̇bn Sebe Yahudidir. Ee, sahabe arasında nifak tohumları ekmeye kalkan, haberler getirip götüren, orduları birbirine düşüren Yahudidir. Bütün bu oyunların başında Yahudi fitnesi var. Onun için ulema buyuruyorlar ki evvelce de bahsi geçmiş olabilir. Kalbinde, içinde Hazreti Osman'ın radıyallahu an) şehit edilmesinden dolayı zerre kadar bir sevgi olan, iyi olmuş diye düşünce bulunan kişi deccal çıktığında mutlaka deccalın peşinde olacak. İşte bunlar kimlerdir? Eğer gidiyor Deccal'a yetişmediyse, Deccal'ın devrine dönemine rastlamadıysa da kabrinde Deccal'a iman edecektir. Bunlar Şia-i Bu Şia fırkasının belasını biz size devamlı diyoruz ki bunlar Yahudi ile beraberdir ve Irak'ı da bu hale getiren Şia'dır diyoruz. Senelerdir söylüyoruz ama bazen siz benim konuşmalarıma soru işaretleri koyuyorsunuz. Ben onun farkındayım. Farkındayım. Bazılarınız hakkında konuşuyorum. Bazılarınız ben dediklerime inanıyorsunuz. Bazılarınız bir soru işareti koyuyorsunuz. Ama benim şia düşmanlığım sahabeye olan sevgimden gelir. Şimdi mesele Sattam meselesi değildir. Erbakan Hoca o zaman 15 sene evvel benim evime gelmişti. Orada bir konuşmasında Sattam'ın tevbe ettiğini. ...ve ehli sünnet ulemasıyla... ...birleşerek tevbesini ilan ettiğini... ...ve bu gavurların kendisini... ...aldattığını, Amerika'nın kendisini... ...aldattığını, itiraf ettiğini... ...ve tevbe istiğfar ettiğini söylemişti. Hakikaten Erbakan hocamızın... ...tespitleri çok doğrudur. 15 sene evvelki bu sözü... ...şu anda aynı ancak anlaşılabilmiştir. Çünkü o zamandan sonra... ...baba buş başlayaraktan... ...ona saldırmayı, bak 15 sene sonra... ...adam idam edilmiştir. Şimdi ne hal üzere gitti... Ayrı bir dava. Fakat haksız yere adam öldürmüştür, şunu yapmıştır, bunu yapmıştır, savaşlara sebep olmuştur. Ayrı. Ama bir adam elli kişiyi de öldürse, bin kişiyi de öldürse İslam'da cezası nedir? Kısastır. Zaten idam edildiği için bu kısas düşmüştür. Öldürdüklerinden ahirette sorumlu olmaz. Neden? Çünkü İslam'ın cezaları neye göredir? Ahirete kalmasın diyedir. İslam adam öldüreni öldürün diyorsa o öldüre, öldürülen adam, kısas yapılan adamın ahirette bir daha adam öldürdüğünden cezası kalır mı? Kalmaz çünkü Allah iki tarafta ceza vermez. Bu itibarla zaten dünyada hat cezası uygulanana kefarettir buyuruyor Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Adam adam öldürmüştür. Şunu yap. Evvelce hataları vardır, yanlışları vardır. Zalim denebilir. Kafir diyemeyiz. Haccacı zalim diyoruz. Bak bu kadar sahabeyi kesmiştir. Yine de kafir denmez. Adam İman ediyor Allah'a Kur'an'a. Buna günahkarsa e, zalim denir. Kafir denmez. Ama adam öldürmüşse bu idam edilmesiyle beraber kısasta olarak oradan da inşallah kurtulmuştur diyoruz. Şimdi meselemiz Sattan meselesi değil. Meselemiz Şia'nın Ebu Bekri Sıddık düşmanlığıdır. Hazreti Ömer düşmanlığıdır. Hazreti Osman düşmanlığıdır. Hazreti Ayşe anamızın düşmanlığıdır. Dolayısıyla Sahabenin ulularına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarına kadar düşmanlık eden bir milletten ne hayır beklenecektir? Ne hayır beklenecektir? Ne hayır gözlenecektir? Onlar Hazreti Osman'ın şehit edilmesine çok seviniyorlar. Bir tane Şii Hazreti Osman'ı tutmaz. Yüzbinlerce, milyonlarca hacı İran'dan gelir, bir tanesi Hazreti Osman'ın mezarına gelmez. Hemen gelirler, bu kim sorarlar? Osman dediğimi kıvırır dönerler. Bir tanesi selam vermez. Resulullah'a da selam verirken Esselamu aleyk ya hamile lezâ beyni cembek Yanındaki Ebu Bekir'le Ömer'den rahatsız olan peygambere selam olsun derler. Bunlar böyle beladır. Bunları tutulacak tarafı yoktur. Bayram günü adamı idam ediyorlar. Dünyada sevinen iki millet var. Yahudi Şia. Bu arada da bu ittifak bariz bir şekilde çıkmıştır. Saddam'ın durumu nedir? Ben gaybı bilmem ama men ke anahirü la ilahe illallah el cennet. Son sözü kelimeyi tevhid olan cennete girmiştir. Adam eşhedü en la illallah diyerek gitmiştir. Ya aldatılmıştır, kandırılmıştır ama tevbe etmiştir, pişman olmuştur, kefaretini de Ödemiştir. Hesabı Allah'a kalmıştır. Ben kimsenin muhasibi değilim ama İslam bize ölçüler vermiştir. Ben o ölçüleri ortaya koymak durumundayım? Onun içindir ki, he, ruhuna okunur mu? Dün El Cezire'de ortalık kapışmışlar, birbirine girmişler. Efendim, o Fatiha okuyor, o okuyamazsın diyor. Niye okuyamayacaksın? Son sözü kelime-i şehadet olanın ruhuna, buyurun bir şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü muhammeden abduhu ve rasuluhu. Bu kelime-i kime hediye edelim? Kelime-i ölenlerin hepsine hediye edelim. Oldu mu şimdi? E. Eh. Dolayısıyla işte dersimiz. Ben bunu seçmedim ama bugünkü dersimiz buraya geldi. Bugünkü dersimiz buraya geldi. Ben deccalın konusunu kitaptan sırayla takip ediyorum. Zilletçe girdi araya. Dersimiz geldi. Bu derste de ne diyor? Hazreti Osman'ın öldürülmesine zerre kadar sevinen Deccal'a tabi olur diyor. Bunlar da kimlerdir diyor? Bunlar da Şiadır diyor. İşte ibareyi okuyorum. Berzenci Hazretler 200 sene evvel bu mübarek Resulullah'ın torunu sallallahu aleyhi ve sellem yazıyor. Kullu menbekiye miner <gülüyor> rafizati. Ala ikadil yom Velem yehtedi bil değil. Hak fein nehu yettebihu. Ben yorum yapmıyorum. Ulemanın görüşlerini aktarıyorum. Bugünkü inancında olan ne kadar rafizi diyorlar onları. Rafizi ve Şii varsa hak olan mehdiyi bulamayacak detcila uyacaktır Çünkü yen ne küller rafiziyen bu katle Osman aradı yallah ve razın bir Şiâların hepsi rafizi ve Şiiilerin hepsi ...Hazreti Osman'ın öldürülmesini sever... ...ve ona sevinir diyor. Ben mi dedim şimdi? İşte bütün ulema... ...Ehl-i Sünnet ulemasının görüşü... ...budur. Ne se'lullah-i muhabbeti ...sallallahu aleyhi ve sahabeti amin... ...diye dua ediyor. Biz de bu duayı bu cuma gecesinde sizlerle beraber tekrar ediyoruz. Allah Teala bizleri... ...Muhammed Mustafa'nın... ...sallallahu aleyhi ve sahabesinin... ...sevgisi üzere yaşatsın... Ve bu sevgiyle öldürsün. Amin. Ve bu sevgiyle kaldırsın. Amin. Huzurunda haşr eylesin. Amin. amin. İşte bu amin denecek duadır. Sahabe düşmanlığı büyük felaketlere sebebiyet verir. Haktan ayrılmaya sebebiyet verir. Onun için sahabeyi sevmeyenler kesinlikle bugün de hakkı bulamazlar. Yarın da hakkı bulamayacaklardır. Mehdi çıktığında da bekliyor, bekledikleri Mehdi bu değil diyerekten o Mehdi'yi de inkar edeceklerdir. Yahudiler nasıl ki Resulullah gelsin diye beklerken, ahir zaman peygamberi beklerken, Tevrat'ta İncil'de gözledikleri bekledikleri peygamber hürmetine yardım, nusret ve fetih isterken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde bu o değil diye en evvel inkar eden gavurlar oldular. İşte bugün de Mehdi bekleyen hem de bizden çok şia bekliyor Mehdi'yi. Mehdi orduları var onlarda. 70 bin kişilik askerler biriktiriyorlar Horasan'da hala. Fakat en çok Mehdi'yi bekledikleri halde hak olan Hazreti Mehdi'yi çıktığında o Ebu Bekri Sıddık dostu Hazreti Ömer'in Hazreti Osmanlı ayağını öper o. O hak olan Hazreti Mehdi çıkınca bu bizim beklediğimiz Mehdi değildir diyerek onu terk edecekler. Deccal'ın peşine gideceklerdir. Çünkü şimdi hakkı bulmayan yarın hiç bulamayacaktır. Sahabeye buz edilir mi ya? İşte hicrete geliyoruz. Önümüzdeki hafta hicri yılbaşı. Hicret nedir? Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem mağaradaki arkadaşı kimdir? İz yakul lisahibilâ Arkadaşı diye Kur'an'da sahip kelimesiyle geçen kimdir? Ulema diyor ki, Diğer sahabelerin sahabiliğini inkar eden, Hatta Hazreti Ömer'in sahabiliğini bile inkar etse, Kafir olmaz. Ehli sünnetin dışına çıkmış olur bid'at ehli, müptedi olur. Ama Ebu Bekri Sıddık'ın sahabiliğini inkar eden, kıpkızıl kafir olur diyor. Çünkü bir tek Kur'an'la sabit olan Ebu sıttıkın Sıddık'ın Li sahibi diyor. Tirmizi hadisinde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ente sahibi fil ghâr, ente sahibi alel havz. Ya Ebu Bekir mağarada da arkadaşım sendin, havzu kevserin başında da arkadaşım sensin buyuruyor. Tirmizi hadisinde. Ondan sonra... ...o Ebu Bekri Sıddık... ...Radiyallahu anh... Hazreti Ömer diyor ki... ...Radiyallahu anh... Hazreti Ömer ne demek biliyorsunuz artık Hazreti Ömer'i anlatacak değilim. İsterdim ki diyor... ...bütün amellerim... ...İslam'a girdikten sonra bütün yaptıklarım... ...hayırlarım, hasenelerim... ...o Ebu Bekri Sıddık Radiyallahu ...bir gecesine bir gününe denk olsaydı. O gece derken diyor... ...Rastgele bir geceden bahsetmiyorum... ...o mağaraya girdikleri geceden bahsediyorum diyor. Dur ya Rasulullah ben hele içeriye bir bakayım dediği zaman... ...delikleri temizlediği zaman... ...bütün deliklere cübbesini, kenarını, elbisesini çıkarıp tıkadığı zaman... ...iki deliğe de diyor tıkayacak bir şey bulamayınca ayaklarını dayadığı zaman... ...buyur gir ya Rasulullah deyip de Resulallah'a koynunda uyuttuğunda... ...ayaklarını yılan soktuğu zaman... ...o acısıyla bile Resulallah'a uyandırmayayım diye kıpırdamadan... Artık acı içine sinmiş gözyaşları damlıyor. ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzüne gayri ihtiyari bir damla düşünce uyanıyor. Malekeye ya Ebu Bekir. Ne oldu sana ya Ebu Bekir? Dince lüdiktü fidak ve Rasulullah. Anam babam sana kurban. Yılan soktu herhalde diyor. O zaman Muhammed Mustafa kalkıyor sallallahu aleyhi ve sellem tükürüyor mübarek tükürüğüyle yarasını sıvazlıyor. Ağrısı sancısı diniyor. Ama seneler sonra Ebu sıttık Sıddık vefat ederken işte o zehirden vefat ediyor. Şehitlerin şehidi oluyor. Tefsirler böyle yazıyor. E sen şimdi bu Ebu Bekri Sıddık'ı sevmeyeceksin de Müslüman mı olacaksın? Ben seni nasıl seveceğim, nasıl dost bileceğim? İşte her zaman böyle Yahudi ile beraber olur Ebu Bekri Sıddık'ı sevmeyenler. Durum budur. Kabirde de deccala inanır. Ölüsü de deccala inanır. Kalanı da deccala peşine gider bunların. Bunlar hakkı bulamazlar. Onun ki Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu çok susadığında ya Babekir, git şurada mağaranın oyundan Allah sana cennetten hark açtı, Su gönderdi sana iç oradan. Ya Resulullah benim Allah katında o kadar değerim var mı ki deyince sen ne diyorsun ya Babekir? Vallahi la edhulu mubhidukel cenne ve levkane amelu amele seb'ine nebiyyen Sani seni sevmeyen 70 peygamber kadar amel etse bile cennete giremeyecek diye yemin etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl sevmeyeceksin Resulullah'tan sonraki insan onun bir gecesi olsaydım diyor onun bir günü olsaydım derken de o Resulullah vefat ettiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem Arap kabileleri dinden dönmeye başladığı zaman zekat vermeyeceğiz diye ayak sürttükleri zaman Hz. Ömer bile ne yapacağız ya bu kadar kabileler namaz kılıyorlar ama namazı kılarız zekatı vermeyiz dediklerinde Ebu Vek Sıddık harp edeceğiz deyince Hz. Ömer ya Bağbekir bunu bir iyi düşün bakalım namaz kılıyorlar yani namaz kılanlarla mı harp edeceğiz diye söyleyince Ebu Vek Sıddık anh, sen cahiliyette efendim çok cesur idin şimdi İslam'a girdin korkak mı oldun ya Ömer Resulullah a verdikleri bir keçiyi bile bana eksik verseler vallahi savaşırım. Namazla zekatın arasını ayırtmam. İslam'dan En kusun min diinina ve Ben hayattayken ben yaşarken benim dinimden zerre noksan eder miyim? Dediğinde kimse gelmese tek başıma giderim deyince Hz. Ömer vallahi Allah senin gönlünü göğsünü açmış ya babekir sana uymaktan başka çare yok. Dediğinde diyor ki o gün Ebu Bekri Sıddık bu hareketi yapmasa bugün İslam'da zekat diye bir müessese kalmayıp hiçbir Müslüman zekat vermeyecekti. İslam'ı kurtarmıştır. Sen bu Ebu Bekri Sıddık'ı sevmeyeceksin. Sen Hazreti Ayşe'ye anamıza iftira edeceksin. Tövbe ya Rabbi. Sen Osman radıyallahu o 90 yaşında 80 küsur yaşında Kur'an üzerinde kanları şehit edilen zat ilk ki efendi öldürüldü diye sevineceksin. Sen nasıl Mehdi'ye inanacaksın sen nasıl deccal'dan kurtulacaksın işte görüyoruz senaryoları Bugünden kimin peşine gittiklerini Allah haktan hidayetten ayırmasın amin. Allah ehli sünnet vel cemaattan ayırmasın amin. amin sahabe dostluğundan ayırmasın amin. amin Onun için siz yerindesiniz amin denecek duadasınız Allah kabule karin etsin İnşallah saatine denk getirsin mübarek gecede Allah Teala Hazretleri Bizleri bu muhabbetle Haşre amin. Şimdi yine Deccal'la ilgili konulardan birisi yanında iki melek bulunacak. Enne ma'hu melekeyn min el melaiike. Yeşbehani nebiyeyn O iki melek iki peygambere benziyor. Bu iki peygamber de birisinin İlyas, birisinin Elyesa <gülüyor> aleyhisselam olduğu rivat ediliyor. Biri sağında duruyor. Deccal'ın birisi solunda duruyor. Şimdi Deccal millete nutuk atarken ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ben sizi diriltmiyor muyum? Ben sizi öldürmüyor muyum? Dediği zaman iki meleğin biri sağındaki melek sesleniyor, söylüyor. de. Yalan söylüyorsun diyor. Şimdi millet duyuyor. Aa, bunu duymuyor. Şimdi imtihan. O yalan söylüyorsun diyor. Fema esme vahadümün en nasi. İlla sahibu. Ancak efendim bunu deyince melek ona yalan söylüyorsun deyince öbür melek duyuyor. O dinleyenlerin hiçbiri bunu duymuyor. Şimdi imtihana bak. Öbür melek de diyor ki bu sefer sadak de doğru söylüyorsun diyor. Kime doğru söylüyorsun diyor? Yalan söyledin diyene doğru söyledin diyor. İki meleğin biri dedi ya sen Rabbimiz değilsin yalancısın. Öbür melek de diyor ki doğru söylüyorsun Rabbimiz değil diyor. Fakat bu sefer yalan söylüyorsun diyeni millet duymuyor. Doğru söylüyorsun diyen meleği millet duyuyor. Gördün mü imtihanı şimdi? Ne yapacaksın abi? Ne yapacaksın söyleyeyim mi? Bu hadisi bileceksin. Bu hadisi bileceksin. Bu sohbete geleceksin. Bu hadisleri duyacaksın. Çocuğuna duyuracaksın. O da çocuğuna duyuracak. Yoksa yedi zokayı. Yedi zokayı. Bana ne? Ben ne yapayım? Televizyonlara çıkıp da beni konuşturmuyorlar ki ben burada konuşuyorum işte. Ben nasıl kurtarayım seni sonra? Seni dedi Celal Hoca da kurtaramaz dedi Allah rahmet etsin yani. Mübarek ya. Öyle vaaz ederdi. Rasul Hoca bizim okuduğumuz köyde Rasul Hoca'nın arkadaşıydı. Bir Celal Hoca vardı. Mübarek adamdı. Veli arkadaşıydı. Öyle hoş maaz ederdi. Biraz da las şivesiyle güzel vaaz ediyor. Kabirde dedi böyle kemikleriniz dedi birbirine girecek derdi. Sonra seni Celal Hoca da kurtaramayacak sizi derdi. Yani onun gibi kimse kurtaramaz seni. Muhammed Mustafa kurtarır seni. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sana peygamber geldi hadisler söylüyor. Sen diyorsun ki, bu hadis zayıf mı? Yok şişman. Sen görüşürüz seninle. Tehcal çıktığı zaman o hadisler görüşürüz. O hadisler zayıf. Sen ne konuşuyorsun ya? Gitmiş bir laflar öğrenmiş. En cahil adamların dilinde. En cahil. Zır cahil. Ecelü menfilat. efendi baba derdi. Yeryüzün en cahil adamı yani. Bir şeyden haberi yok. Hoca bir şey anlatıyor. Ki, Hadis zayıf mı acaba? Ulan Yasus be. Ne kitaptan haberin var? Elif'i görsen mertek oku bir içe de sen da kırk yanlışını bulurum ya. Hadis zayıf mı diyor ya? Allah. Kardeşim bunların hepsinin kaynağı var. Aha bu hadisi mesela. Şimdi kaynağı ne? i̇bn Mesud radıyallahu rivayet ediyor. Hakim rivayet ediyor. Hakim Bukhari Müslim üzerine ilave yapan zat. Bukhari Müslim'in eki. Hakim dediğin zat. Bukhari Müslim'in ilaveleridir hakim denen kitap. Onun için Nuhaym i̇bn Hammad. Kitabul Fiteni var. İki cilt. Bu kaynaklarda geçiyor. Şimdi. O diyor yalancısın. Kimse duymuyor. Öbür melek diyor ki doğrusun. Kime diyor? Yalancısın diyene doğrusun diyor. Ama onu millet duyuyor. Duyunca efendim, vehhcebule ne osa da bu Deccalı doğruladı zannediyorlar. Görmüyor musun diyorlar? Yanında nur gibi adam o da onu doğruluyor. Al başına bittii. Böyle şeyler çok oluyor biliyor musun? Şu anda başladı yani. Bu televizyonlar ne deccallıklar yapıyor size? Ne deccallıklar yapıyor size? O siz haberiniz yok. <gülüyor> Şeydeki Kayseri'den gelen adam gibi çoğu şeyinizi kaybediyorsunuz da haberiniz bile yok. Hani bana bir şey yapamaz diyen gibi biliyor musun? Şeytan bana bir şey yapamaz diyor. Adam şimdi diyor. ya ben televizyon seyrederim ama diyor. Ben diyor açık oturum programlar falan ben, ben etkilenmem diyor ben. Ben çok şuurluyum. Görüyoruz sonra o şuurluyum. de Baktığın herif cumartesiye dönmüş. Yemiş sokayı haberi de yok. Kayseri'den gelen gibi hani o şimdi hep İstanbul'dan gelenlere soruyor. Ne var diyor İstanbul nasıl bir şey diyor o zaman. İstanbul'a gelen Mekkiye gitmiş gibi yani İstanbul'a. Kim geliyor? Kaç kişi geliyor? O diyor İstanbul acayip bir şey diyor. Adam ayakta soyulur haberin olmuyor. <gülüyor> o da diyor ki senin gibi enayi olursa soyulursun tabii diyor. Niye? Ben deli miyim diyor ya. Ne olacak? Ya diyor benim para cebimde mi? Eee? eli cebime mi sokacak? He. Oradan alacak. Ben de haberim olmayacak. Ya ki düşünüyorsun manyak mısın diyor. Ben cebimdeki parayı kim alabilir? Kese, o zaman kese zamanı. Keseye de akçeleri koymuş. Tamam mı? İçeriye bozuk paralar yukarı koymuş. Ondan sonra dolanıyor. Gelmiş İstanbul'a şaşırdı herif. Apartman yeni görüyor. Dört kat, beş kat bir şey gördüğü yok. Şimdikileri görse zaten hep de haklı gidecek. E şimdi o yana bakarken, bu yana bakarken arasını o hatırına geliyor. Diyor ki ya adam demişti ki İstanbul'da yan kesiciler var. Diye Keseyi ara sıra yokluyor böyle. Vuruyor bakıyor çakçuk ediyor. Yerinde diyor. On bile, bile bir, İstanbul'da yan kesiciler varmış. Salaklar diye. Soyulmuşlar diye. İkide bir böyle yapıyor. Fakat bozuk paralar bitince artık simit gazoz falan. Derken ana keseye muracat lazım geliyor. Akça bozduracak. Ana. Bir de bakıyor ki. içinden altınları almışlar da. Atnalı koymuşlar. Çakçuk eden o. Ee gidi kafayı duvara vuruyor. Ulan herifler hiç yomuzda parayı çaldırmışlar da diyor. Sen diyor para giderken bir şey değil de bu diyor atmalık olurken neredeydin? <gülüyor> Şimdi böyle vurunca duruyor. Sen de seyretmeye devam et. Açık oturum. Reklam, haber ne varsa. Ben şurlu adamım. Bana bir şey olmaz. Ara da böyle çaklat. Duruyor. İslam'ın duruyor mu? İmanın duruyor mu? El sünnet itikadın duruyor mu? Şuurun duruyor mu? Ara sıra bur bak ses geliyorsa duruyor de. Sonra açtılar mı mezarda bakarız ne duruyor. Keseler açılınca şarair, gizliler açığa çıkarılınca bakarız duruyor. Ne duruyor? Bir de bakarsın dinin, imanın, itikadın gitmiş hadislere inancın zayıflamış mesela. Orada çıkan ilahiyat profesörlerini dinleye dinleye dinleye hadislere olan inancın gitmiş. Hadis zayıf mı diye sormaya başlamışsın. Ne yapacağız şimdi? Sen hala duruyor diyorsun. Vuruyorsun ses geliyor. Öyle değil işte. Ben çok insanların bu akımlardan etkilendiğini görüyorum. Şu anda son aldığım hamer adam tefsir dersleri veriyor. Bayağı da bir hoca televizyon da kurmuş. Bütün millet onun televizyonu öyle diyor. Verdiği fetvhane hayız halinde kadınlar namaz kılsın diyor. Ve bütün örtülü kadınlar, başörtülü, kapalı kadınlar şu anda hayızken namaz kılıyorlarmış. Bunu da yeni duyuyorum. Hadi o bazı ilahiyatçılardan duyuyoruz. Şimdi bu kadar cemaatleri olan televizyon kurmuş, insanlar bunu seyrediyor. Lütfen bunu araştırın. Ben yeni namazla ilgili bir kitap yazıyorum. Orada bir bölümü buna reddiyeye ayırdım. Hayız halinde namaz 1400 senedir Sahabeden bu yana hiç kimse böyle bir fetva vermemiş. Bu şimdi yeniler çıktı. Birkaç senedir bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini tümüyle devre dışı bırakıyor. Hayız halinde diyor Kabe'ye girer diyor. Allah Allah. Hayız halinde diyor namazlar diyor. Bu nasıl bir sapıklık ya? E şimdi durum bu. Sen de onu dinle bunu dinle bana bir şey olmaz de. Ondan sonra geliyor hocam diyor bir şey soruyor. Bana. Yoksa sen Demeye başlayınca, ha ya sen Vahhabi mi oldun, şii mi oldun, şu mu oldun deyince, yok ya ben diyor öyle inanmıyorum da. E işte bak zehirlendin ki soruyorsun. Sen zehirlenmesen bunu gelip sormaya bile lüzum görmezsin. Onun için dikkat edin. Dinleyin. rivayetleri dinleyin, hadis dinleyin. el i alimleri izleyin. Kimin peşinize gideceğini ''Dikkat edin, herkesin sohbet dinlenmez, herkesin kitabı okunmaz.'' derdi, efendi babamız. Seni berbat eder. Allah muhafaza. İtikadını bozar. Sonra ne yapacaksın? ''Oturma münkirle yeme sancı, pas alırsın, paklamaz her kalaycı.'' Onun için, hadisleri inkar eden, bu rivadetleri inkar eden insanlarla oturmayacaksın, kalkmayacaksın. ''Ne diyorlar bakalım, bir dinleyeyim.'' demeyeceksin, bak. Bana onlar bir şey yapamaz, ben şuurluyum demeyeceksin. Adam diyor şeytan bana bir şey yapamaz, şeytan bana bir şey yapamaz, şeytan da geldi. Adam şeklinde şeytan görülür Bedir'de, Bedir'e çıkarken müşlüklere geldi. Süraka bin Malik kılığında. İnsan şeklinde gelir şeytan. Nasıl ki melek gelir bazı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya, kapınıza gelenleri, dilencileri boş çevirmeyin. Bazı kere kapınıza gelen ne insandır ne cindir. Belki meleklerden biri gelir. İnsan kılığında, dilenci kılığında mesela sen onu reddedersin, boş çevirirsin, kaybedersin gibi. Şimdi şeytan da insan kılığına girme, Allah Teala ona izin vermiş. Aynı senin gibi böyle insan gibi gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, ahir zamanda şeytan kürsülerden hoca şeklinde vaaz edecek diyor. Onun için size vaaz edenin soyunu sopunu araştırın. Babası kim, dedesi kim? Önüne gelenin peşine gitmeyin, dinlemeyin diyor. Ola ki şeytana tabi oldunuz. İnsanın şeceresine de bakılacak. Kimden icazet almış? Hangi hocadan okumuş? O onu tanıyor mu? Bu bunu tanıyor mu? Bu nedir? Önüne gelen çıkacak ben hocayım diye konuşacak canım. Aslı nedir bunu? Nereden okumuş? Senedi var mı? İsnadı var mı? İcazeti var mı? Hadisleri... Biliyor mu? İlmi var mı? Yok. E hoca dediler buna. E dedilerle olur mu şimdi? Önüne geleni dinlersen ne olacaksın sonra? hadis Şerif öyle buyuruyor. Şeytan adam şekline geliyor. E bu cehirlerin yanına... Onlar korkuyorlar Kinane oğullarından, biz Bedir'e gideceğiz ama arkadan kan davalılar, Kinane oğullarıyla, onlar arkadan Mekke'yi yağmalarsa diye falan. O da Süraka de, Kinane oğullarının eşrafından, onun kılına girmiş, adamın bir şeyden haberi yok. Gelmiş, adam orada duruyor, onun haberi yok, memleketinde, bu gelmiş bunlara, Ebu cehllere falan, aa Süraka gelmiş bunlar buna. Öpüyorlar, sarılıyorlar, kucaklıyorlar, bu da diyor ki ne var ne yok. Ne olacak diyor ya? Durum ne? İşte biz de işte Bedire gideceğiz Muhammed'e karşı Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ama işte ne ama işte falan. Ya işte bir kan davamız var ya sizin kabileyle. Onlar da böyle boş zamandan fırsatı değerlendirse falan bir tabii düşünüyoruz nasıl anlaşsak falan. Yok ya diyor ve inli Ben sizin dostunuzun ben. Kinane oğulları benden sorulur o. Hiç kimse size bir şey yapmaz. Siz o müşterek düşmanımız yani. Gidin siz ona karşı. Rahatınıza bakın burayı. Ben bana bırakın şu budur. Hatta o kadar da inanmayınca diyor ya ben de gelirim diyor ya. Bedir ediyor. Ben de geleceğim diyor. O zaman diyorlar ki şimdi, kinane oğullarının eşrafından o da bizden gelince karanti adamları arkadan bir şey yapabilir mi yani? Kabile bu var. Bu da geliyor. Bedire kadar geliyor. Haricim Nizam'ın elinde eli böyle duruyor. Resulullah Hazretm karşıda saflar yaklaşıyor, geliyor. Cebrail Aleyhisselam Resulullah'ın önünde geliyor. Tabi iblis, iblis şeytan, süraka suretinde. Şeytan onu görüyor. Cebrail Aleyhisselam'ı görünce geri geri kaçmaya başlayınca ha, o Haris İbni Şam'ın elde, Haris de elinden tutmuş diyor ki ''Efirah Rab'ni kital ''Daha savaş başlamadı hele nereye?'' diyor. O da diyor inniyara rağmâ ''Sen görmüyorsun herhalde ben neler gördüğümü'' diyor. Demiyor ki ''Ben iblisim de Cebrail'i görüyorum'' der mi? Cebrail Aleyhisselam inniye kabullah ben Allah'tan korkuyorum diyor Orada da yalan söylüyor tabi Allah'tan korktu yok Cebrail Aleyhisselam bir kötek atacak bana diye korkuyor Ondan sonra geri geri gidiyor Haris de onu tutmaya çalışıyor Ulan diyor bizi mi kandırırız geri giderse arkadan yoksa diyor Biz burada kaharbe girişeceğiz bu arkadan kinane oğullarını mı saldıracağız O da onun hesabında o bilmiyor ki iblistir Nereye gidiyorsun onu tutuyor tutarken şeytan ona bir vuruyor deviriyor adamı tabi şeytan adamı devirmez mi? Harizi deviriyor orada, kaçıyor. Ondan sonra millet kaçıyor. Ne yani Bedir'deki bozgun 70 yavur geberiyor, 70 esir. Ebu Süfyan Mekke'ye toplanıyor Ebu Süfyanlar bütün millet. Ondan sonra herkesin dilinde bir laf ne oldu? Bu ne? Bu suraka ne şerefsiz adammış ya, bu suraka. Vay <gülüyor> nasıl? Bizi çıkarttı oraya. Ondan sonra en evvel kaçma başladı. Milleti milletin morali bozuldu. O geri gidince herkes Savaşı kaybettik. Zaten niye kaybettikleri bahane arıyorlar ya. Ebu Cehil niye kaybettiğini sorarken ya diyor kılıç kafamıza iniyor diyor. Vuranı görmüyoruz. Bu nasıl işte? İbni Mesud diyor ki melekler vuruyordu. Ha de meleklere yenildik canım size yenilmedik. keberigen o da hala onun peşinde. Size yenilmedik de diyor melekler yemiş. Tabii meleklere yenilebiliriz canım diyor yani. O onun peşinde. Bunlar mı lan bu suraka olmasa biz bu işi kotarırdık ama diye, bu suraka çok adi şerefsiz falan. Şurakada duymuş adamın bir şeyden haberi yok. Kalkmış geldi Mekke'ye. Ne haberin yok. Hadi git ya. Ne gitti yani. Ne oldu diyor. Ya yaptığının... Biliyorsun bir tane... Ya ne yaptın diyor. Hiçbir haberi yok. Ya dedi vallahi dedi bozguna uğradığınızı yeni duydum da dedi. Geçmiş olsuna geldim. Hiçbir şeyden haberim yok. Herif yemin ediyor kimse inanmıyor ya. Müslüman olunca Ebu Süfyanlar sahabe olunca... Sahabe olunca ayetleri anlayınca dediler ulan resmen şeytanmış dediler ya. Ya Müslüman olmadan da anlayamıyor onu. O Müslüman olmayınca yavur kafası. O şimdi şeytan adam kılığına girmişti. O diyor ki ulan sahtekene bak bir de yemin ediyor diyor ya. Yanımızdaydı diyor. Herif diyor eli elimdeydi diyor ya. Müslüman olunca anladılar. Şimdi onun şeytan geliyor. Adam kılığına geliyor. Adama diyor ki sen mi diyor bana meydan okuyorsun diyor. Şeytan bana bir şey yapamaz. Diyor. Ben meydan okuyorum diyor. Nasıl yapamam diyor ya. ''Gel peşime bak sana ne yapacağım?'' diyor. Uda kuzu kuzu gidiyor. Şeytan dönüyor diyor, diyor. ''Sen ipsiz geliyorsun milleti halatla zor çekiyorum.'' diyor ya sen. ''Hele baksana ipsiz geliyorsun.'' diyor. Onun için size duyuruyoruz, sizi uyarıyoruz. Bana bir şey olmaz. Ben dinlerim, etkilenmem. Ben şuurluyum diye sakın batılları dinlemeyin diyoruz. Ondan sonra bakıyorum... En şuurlu geçinen adam, etkileniyorsunuz, bozuluyorsunuz. Bu mason basınından, medyasından. Ya bunlar hakkı batıl gösterir, batılı hak gösterir. Dostu düşman gösterir, düşmanı dost gösterir. Bunlar, Bunların ipi pili Yahudinin elindedir bu mason medyasının. Bunların haberleriyle yorumlar yapıyorsunuz. Sonra korkarım yarın Deccalı Mehdi gösterir, Mehdi'yi Deccal gösterir. Adını vermeyeyim şimdi. Bu gazeteleri, bu bunların gazeteleri. Bunlar ne yalancıdırlar bunlar. Hapiste Yahudi benim karşımda yatıyor. Üç ay Yahudi ile karşı karşıya yattık. Öyle diyor. Bu gazete ne yazarsa doğrudur diyor. Anlıyor musun? Yahudi diyor ki bu gazete diyor, ne yazar? Biz Kur'an'a dediğimiz gibi yani. Ondan sonra da gazete yazıyor ki Hoca diyor ertesi gün gazete çıktı. Diyor ki hoca koğuşları geziyor vaz ediyor. Buna kim izin veriyor diyorum. Lan bana kim izin verir beni tıktılar bir yere bıraktılar beni kimse oynatır mı yerinde. Öyle yazıyor gazete. Yine gazete geldi koğuşa şimdi. O da oturuyor. Yahu dedim bu gazete doğru yazıyor ya hep. Ee ben dedim hangi koğuşları geziyorum kaç gündür sende beraberiz. Benim ruhaniyetim mi geziyor acaba? Allah bunu dedi bu yalan haberi kim soktu buna ya? <gülüyor> Yahudi diye payı müsait yani. Yahu dedim işte bu nasıl yalan, bunun küllüsü yalan. Bütün haberleri yalan, sermayeleri yalan. E sen şimdi bunları okuyorsun, her gün ben buna bakarım. E sen ona bakmaya devam et. Bir günde görürsün deccalı, ooo Rabbimiz çıktı diye. Boy boy, uuu, bir de televizyona çıkarırlarsa. Güzel, show programında size bir sergiler, dörde böler beşe katlar. Adamı da ayağa kaldırır, bütün millet... İnandı Amen ne eder gider. Olacağı bu kardeşim. Ben hurafe uydurmuyorum. Fitneleri okuyorum size. Olacağı bu. Bugün gününüzü gündeminizi belleyen, tayin eden, belirleyen bu adamlar yarın size hakkı batılı karıştırmayacaklar mı zannediyorsunuz? Bugün bunları izleyenler, dinleyenler, seyredenler, Mehdi'yi deccalı nasıl fark edecekler sanıyorsunuz? Hep sapıtacaklar. Siz hakka tabi olun diyorum. Allah'a yalvaralım. Ya Rabbi Allah'ım erin el hakka hakka ve Ya Rabbi hakka hak göster. Ona uymayı nasip eyle. Verin el batile batila ve rzukne ihtinabe. Batılı batıl göster. Bize ondan sakınmayı nasip et. Amin. Bu dua üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimizin kaddesallahu ruuhu beş vakit namazdan sonraki duasıdır. 30 sene yanında gezdim. Her mihraptan döner, mübarek, her namazdan sonraki duasıdır bu Efendi Hazretlerimizin. İş öyle bir dua yapan insan, hakkı batılı ayırmaz mı? Allah onun kalbine furkan vermez mi? Doğruyu eğriyi seçmez mi? İşte dostlar onlardır, onları dinleyenler felah bulacak. Yoksa önüne gelen, keyfine uyan insanların izinde gidilerekten, nutuk atanların peşine gidilerekten hak batıl bulunmaz... Sen Muhammed Mustafa'yı izleyenlere bakacaksın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim, şimdi Deccal diyor, En rabbul alemin haşa ve kella. Ben alemlerin Rabbiyim diyor. Şimdi İlyas Nebi o zaman devrede onlar destek veriyorlar Müslümanlara. İlyas Aleyhisselam ile Aleyhisselam Müslümanlara yardım için Deccal zamanında açıkça Diri olan halleriyle, hayat halleriyle hizmet edecekler. Hatta İlyas Aleyhisselam, gelecek mesela, diyelim İstanbul'a, Fatih'e geliyor, diyor ki millete haber verecekler. Deccal gelecek, dikkat edin deccaldır. Hep önden giderek Müslümanlara uyaracaklar o iki peygamber. O diyor ben alemden Rabbiyim. İlyas Aleyhisselam diyor, kezeb de, yalan söyledin diyor. İlyas Aleyhisselam diyor, sadaka İlyas. İlyas doğru söyledi diyor. İşte bu e, iki meleğe benzeyen iki e, zat e, iki peygamber İlyas ve elles olduğunu izah ediyor. Yine bir fitnesi Allah Teala Hazretleri doğudan batıdan bütün şeytanları deccalın emrine veriyor. Onlar bizden yardım al istediğin şekilde biz sana desteğiz diyorlar. O da peki diyor. Gidin bütün insanlara benim onların Rableri olduğuma dair haberler yayın. Ben cennetimle cehennemimle geldim gözüküyorum artık diyor. Şeytanlar dağılıyorlar, yayılıyorlar. Bir adamın diyor yanına yüz şeytandan fazla düşüyor. Allah Allah. Bir şeytanla baş edemiyoruz yahu. Yüz şeytan başımıza geldi mi Allah yardım ede ya. Efendim. Ama kimin kılığında geliyor? Şeytan gelip de ben şeytanım der mi? Bu film değil, program değil. Geliyor babası kılığında, annesi şeklinde, kardeşleri şeklinde, dostları şeklinde. En yakın can ciğer arkadaşlar şeklinde geliyor. Ey filan, bizi tanıyor musun? Etrafını mı? Hazabi mi vaziyet değil Baba'm, annem, kız kardeşim, erkek kardeşim. Adam soruyor Ne durum var, ne var, ne yok diyor Yani ölmüş, dirilmiş şeklinde O diyor Sen bize haber ver, sen ahiretten geliyorsun yani Sen dirilmişsin Sende daha çok haber var Sen bize haber ver Adam diyor ki Allah'ın düşmanı Teccal çıktı şimdi dünyadaki insan Teccal çıkmış, ortalık kaynıyor Şeytanlar ortalığa yayılmış. Şimdi senin benim gibi Müslüman. Anası babası kalkmış mezardan gelmiş. Ne var ne yok o diyor ne var ne yok ya. Şaşmış kalmış bu diyor. Sen anlat ben anlat. Adam diyor ki ya durum felaket. Siz öldünüz kurtuldunuz yatın aşağı diyor yani. dünya <gülüyor> Deccal çıktı diyor ya. Fitne diz boyu. Şimdi şeytanlar anası babası şeklinde diyor. Hele dur diyor. La teculaze. Öyle deccal falan deme diyor. Bak biz öldük dirildik sana haber vermeye geldik. O Rabbimizdir diyor. Rabbim yürüdür kafikkum Hadi cennetuka bak diyor Allah diyor Rabbimiz aramızda hüküm vermek için geldi bizi de diritti Cennet geldi cehennem geldi bak yanında ırmakları var yiyecekleri var sen diyor niye tek çalıyorsun ya Halbuki o adam Müslüman adam uyanıksa ne demesi lazım daha ben ölmedim ki Rabbimi göreyim mesele çıktı mı? Çıktı. Peki daha ben ölmedim ki cenneti cehennemi göreyim. Demesi lazım. İşte hadisleri bilirse diyecek. Bilmezse ne nane yiyecek. Fela taame illa makane kibelev illa maşa. Öyle bir kıtlık, öyle bir kuraklık şimdi anlatacağız. Deccala uymayana bir lokma ekmek yok. Vay vay vay vay. Açlık, kuraklık, kıtlık, diz boyu. Ha işte bu zor. Zor oyunu bozar meselesi. Bu millet ekmeğe buldu mu abi? Katık da istemez yani. Rabbimiz misin? Kalu bela der yani. Allah muhafaza gavur olur gider. Ulan her ekmeğe kalu bela denir mi ya? Allah Allah. İmtihan bu, imtihan. Onun için bazı kere Mehdi'yi görsek falan diye istiyorum ama böyle de duyunca neyse iman selametiyle hele gitsek şehitlikte yatsak diyorum. Çünkü Allah fitnelerden Allah'a sığınırız. Bizim gibi zayıf adamların abdesi tutmaz. Ve hele hele aç maç kalırsak ne yaparız acaba meselesi yani. Düz yolda şaşırıyoruz be. Hiçbir şey yok. İki dedikoduyla bir de baktı bütün millet sapıttı. Yani hakikaten zor. Neyse Allah herkesi münasip zamanda yaratmıştır. Rabbimiz doğrusunu yapar. Şimdi adam diyor ki bak bak bak anası Kardeşi babası ölmüşler, dirilmişler, yanına gelmişler. Halbuki onlar mezarda yatıyor. Bunlar şeytanlar, onların kılığına girmişler. Allah imtihanı için veriyor. Ama adam sağlam Müslüman çıktı biliyor musun? Adam diyor ki, Evet, Kedeptüm, Yalan söylüyorsunuz. ma entüm illa şeyâtlıyın ve hüvel kezzab. Siz şeytanlarsınız diyor. O da kezzab, büyük sahtekar diyor o deccal. Ben size inanmam diyor. Ve kad işte bak işte bak biz diyor hadisleri biliyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hadisler buyurdu bize sizi haber verdi bu şekilde geleceğinizi bize duyurdu bizi uyardı size merhaba yok size hoşçafa yok siz şeytanlarsınız. O Allah'ın düşmanıdır. Ve İsaucanın Allah'a insebne Yakında Meryem oğlu İsa gelmesi yakındır. O deccalı o gebertecek. Bakıyorlar ki şeytanlar burada bize yemek yok. Böyle sağlam Müslümanlar çıkacak inşallah. İşte Nuhayimüddin Hamad bunu rivat ediyor. İbni Mesud radıyallahu Allah rivat ediyor. Hakim müstedrekte. Nuhayn ibn fitende, yine kaynaklarında. Kadın geliyor. Diyor, ya Rabbi. eh ve eh ve zevci. Allah. Kadın Deccal'a geliyor. Diyor ki, oğlumu dirilt ne olur. aa bir de duyulsak şimdi. Deccal ölmüşlerini diriltebiliyor sana. Bizim millet. Ya bu Deccal bırak. Ya anamı bir dirilsin de başver. Deccal, Medcal fark etmez. Bir anamı göreyim ya. He? Çocuğumu zaten genç yaşta yitirdim. Ağlayıp duruyorum. E, çocuğumu diriltecek. Aynı çocuğu, ha aynı çocuğun geliyor. Adam gel. Ya. ya bırak Deccal'dır dinden imandan çıkacaksın. Ya ne yapayım çocuğumu göreyim ya. Görüyor musun? Kesin olacak. Kadın diyor Deccal'a sarılıyor. Halbuki şeytana sarılıyor. Evler, ocaklar her taraf şeytan kaynayacak diyor. İnsan kılığında gezen Şimdi zaten insan şeytanından da baya yer kalmamış da Bir de cin şeytanı eklenirse buna baya dünya darlanacak yani Bunun üzerine Bedevi geliyor Bedevi diyor ki Ya diyor, ölmüş develerimi koyunlarımı hele bir dirilt ya Adamın derdi deve koyun yani ne yapacak Süt içecek Yoğurt yiyecek adam yani Develeri koyunları diyor. Aynı develerini koyunlarını kaç kilo Hangi şekilde deveyse ise mı, boz mu, beyaz mı aynısını veriyor onlara şeytanlar. Üf ama kredi açılacak ya. Feci krediler açılacak yani. Deccal döneminde. İsteyen yazısın. Mal, mülk hepsi geri gelir. E bu sefer artık düşünüyorlar, taşınıyorlar. Bir kısmı o adam gibi hadi sahtekarlar gidin şeytansınız diyor. Bir kısmı da ne diyor? Ya diyor ya Rabbimiz olmasa ölüleri diriltebilir mi? Kardeşim diyor ya. Artık Allah gözükmeye başlamış diyor ya. Tövbe ya Rabbi. Peki sen görmüyor musun suratında meymenet yok? Görmüyor musun gözü şaşı, gözü dümdüz keferenin, deccalın? Onu da mı görmüyorsun ya? Allah. Allah, Allah basiretini bağlarsa Allah Celle Celaluhu hidayetten mahrum Nauzu billah. Bulutu eliyle uzanıyor ya. Buluta eliyle uzanıyor böyle. Ne fitnedir. Güneşi geçiyor. Güneş batıya gidiyor. <gülüyor> Güneşin batacağı yere güneşten evvel gidiyor. Fitneleri okuyorum size. Yetenâvelü's-sehâbe bi-emîni ve yesbikuş-şemse <gülüyor> ilâ İbni Münadi Hazretleri Ali Hazreti Ali'den rivayet ediyor. Hadis hafızlarından. Yahudul behre ile kabe. Denize dalıyor en derin yer topuklarına kadar. Ha illa boyu o kadar uzun manasında değil, öyle duruyor işte. Denizde yürüyor. Emam o cebel duhan önünde dumandan dağlar gidiyor. Ve galiba o cebel nakdar arkasında yemyeşil dağlar geliyor. Yunadi bi savdilla ma bir sesi var bir bağırıyor. Doğuyla batı arası duyuyor. İle yevliya ile ahbabi İlayı dostlarım bana gelsin. Dostlarım inananlarım, uyanlarım bana gelsin. Fe enellezi kelekes fe semma vellezi qaddara bak aynı Kur'an'da geçen tabirler. Yaratan benim, düzenleyen benim, takdir kaderi Kur'an benim, herkesi idare eden benim. Halbuki Rabbimiz ne bu Estağfirullah. Sebbihisme Rabbikal A'la. Ellezî halqa fe sevva. وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَٓا وَالَّذ۪ي اَخْرَجَ الْمَرْحَا فَجَعَلَهُ خُسَاءً اَحْوَا Sadakallahu'l-Azim Allah buyuruyor En yüce Rabbiniz benim Yaratan benim Her şeyi yoluna düzene koyan benim Size bu şekli veren benim Kaderleri ayarlayan benim o da kalkıyor. Aynı Kur'an'ın kelamlarıyla Allah'ımızın kelamlarıyla Rabbiniz ene rabbükümül âlâ diyor firavun gibi. Kezeb adûullah neyse rabbüküm kezealik. Allah'ın düşmanı yalan söylüyor. Bizim Rabbimiz o değil. Ama illâ enne deccâl ekzeru etba'ihil Yahud ve evlâdü zina. Ama Yahudiler tümüyle ona uyuyorlar. Bir de veledi i zinalar. Tabii bu nikahsız ilişkilerden doğan çocuklar veledi zina olanlar ekseriyetle ne yapacaklar deccal'a uyacaklar e zaman zemin de oraya doğru gidiyor artık pek nikah arayan soran da kalmıyor nikah dışı ilişkiden çocuğu diye artık haberlerde programlarda alenen rahatça söylenmeye başlıyor kimse de utanmıyor Utanma da kalmadı, sıkılma da kalmadı. Nikah dışı ilişkiden diye söylenebiliyor artık. Bu artık çorap söküğü gibi gider. Nikah aramıyor. Allah muhafaza. Kimisi de nikahlıyım zannediyor, Kur'an'a sövüyor, dine imana sövüyor, karının dinine imanına sövüyor, kitaba sövüyor. O da ne oluyor? Nikah. Gidiyor. O hala karı kocayız zannediyor. Kimisi de üçten dokuza diyor, şartı basıyor, ikide bir boşuyor. Ondan sonra da hiç umursamıyor. O da öyle nikahsız evliyim zannediyor. Böyle zina do doluyor ortalık. Ondan sonra da geccalın müşterileri çoğalıyor. Allah muhafaza buyursun. Evet. Bu geccal ondan sonra müslim Şerif hadisi. Nevasi ibn-i Seman radıyallahu anh, diyor. Sahih-i Müslim ye'ti alel kavm Milletin yanına geliyor. Fed'uhum. Diyor ki bana ibadete sizi davet ediyorum Rabbiniz benim. Bütün millet iman ediyor ona inanıyor. Fe sema fetumdır. Hemen o anda göklere emrediyor. Yağdır. Hemen gök yağdırmaya başlıyor. Vel arda bit, Yere diyor bitir. Bir anda yeşeriyor mahsuller veriyor. Müslim hadisi bu. Allah bunu imtihan için veriyor. Dikkat edin bunları duymanız lazım. Başınıza gelebilir, Allah muhafaza, çocuklarınız başına gelebilir. Nasıl duyuracağız? Feterûhâleyhim sârihatûm, etfelemâkâneddûrân, ve esbegâhû durûû'an, ve emeddehu hâvâsıra. Açlıktan, kuraklıktan, kıtlıktan yıkılmış ölümle pençeleşen millet, o deccal onlara gelir gelmez ona inandıkları anda, bütün hayvanlarının memeleri sütle doluyor, Efendim hayvanlar tavlanıyor, semizleniyor, insanlar yiyor, içiyor. O oh! Adam diyor, bana ne ya? Deccalmış mı, değilmiş mi işte? Yediren, içiren Rabbin odur diyor. Görüyor musun? سُمَّيَتِعَلَىٰلْكَوْا فَيَدْعُونَ فَيَرُدُّونَ عَلَيْكَوْا İmtihana bak şimdi. Geliyor öbür millete. Onları da davet ediyor. Onlar diyor, hadi işine be. Deccal mısın? Neçin diyorlar. Deccal mısın? Neçin yok. Deccal yani. فَيَنْصَرِفُ <gülüyor> عَنُمْ de ki görürsünüz diyoruz sizi diyor bana, beni inkar ettiniz diyor sizi helak edeceğim diyor şimdi ne olması lazım imtihan ya bu halbuki Allah ona inananları aç bırakması lazım inkar edenleri mamur etmesi lazım. ama imtihan öyle olur mu olmaz imtihan nasıl olur imtihan zorlukla olur bu sefer Mevla ne yapıyor onu inkar edenler ellerinde hiçbir şey kalmıyor Kuraklığa düşüyorlar. Perişanlığa düşüyorlar. İşte o anda imtihan. Ha bilirsen hadisi, zaten buna inanmayanlar böyle olacaktı. Ha, o hadis seni orada kurtarıyor. Ama bilmeyince hemen bir yorum yahu inananlara bak nasıl zenginleştiler, biz inanmadık ne hale geldik ya, uyalım bari buna demeye başlıyor. Onun için mutlaka bu nübüvvet ilminden dinlemek lazım. Yoksa Allah muhabbet. Akıl ve mantık istop eder. Ekdam erbabil hicakel gazef. İmam-ı Rabbani buyuruyor. Akılla, mantıkla, felsefeyle ben doğruyu bulurum diyenlerin ayakları takma ayak gibi, saksı ayak gibi, alça ayak gibidir. Teessüf ederim diyor. O, o ayakla kaç adım gidilir? Akıl, mantık orada yürümez. Bak, vahye dayanacaksın. Hiç mallardan eline bir şey kalmıyor. ...Müslim hadisinde... ...ennev yamuru bil gharibeti feykuu lâ ahreci künûze ki... ...fetetbûû künûzâ keyââsî nahl... ...harap bir yere geliyor... ...Viran, Yıkık, eski şehirler var ya böyle hiç ıssız, sessiz... ...geliyor öyle diyor ki... ...sende ne kadar gömüler, hazineler, defineler varsa... ...çıkart bakayım diyor... ...bütün yerin altında ne kadar böyle direk gibi, sütun gibi... ...ne kadar hazineler var diyor... ...arı beylerinin başına nasıl arılar toplanıyor... O hazinelerin hepsi böyle çıkıyor, sanki mıknatıs çeker gibi tutuyor, hepsi onun yanına geliyor. Bütün dünyanın hazineleri. Hadi bakayım şimdi. Hakikaten yani, hokka bazlık değil, oyun değil, sinema değil. Çıkıyor, bütün hazineler geliyor onun yanına. İnanma bakayım şimdi. Nüayib Nuhamad kabul ahbardan evlat ediyor. Ne uyeti hale nehri heri fe ile feyil, ırman başına geliyor. Ak diyor ırmak akıyor, coşuyor, taşıyor. Fümeyemur <gülüyor> en Irmağa dönü. Dön geri. Irmak geri gidiyor tersine. Geri giden gidiyor. Fümeyemur <gülüyor> en Kuru diyor, kuruyor. Hadi bakayım. Onun için Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem beş vakit namazda "Eûzü bike min şerr fitnetil Mesih ed Deccal." Deccal şerrinden Allah'a sığınırım buyuruyordu kendisi beş vakit namazın akabinde yazdım onu namaz kitabında inşallah peşinden de bize de emrediyor dört şeyden Allah'a sığının her namazın sonunda duanın kabul anında buyuruyor. Sığınılmayacak bir şey mi bu şimdi? Hocam ben zaten kavuşamayacağım bu durumda yani boşuna dua dua canımız çıkartma. Demeyin senin duanla çoluğun çocuğun kurtulur. Acımıyor musun gelecek nesillerine? Sen sünnet üzere ol onlara bereketi gider inşallah. Sen sünnetle amel et. Efendim enneu yamuru cebele tuğri sinâ cebele zeytâ yentetahâ fe entetahân tuğri sinâ dağıyla zeytâ Dağı var orada. O kocaman iki dağ diyor ki tokuşun diyor. İki dağ geliyor birbirinden boynuzlarından hayvanlar tokuşur gibi tokuşuyorlar. Allah Allah ve <ul> emrur riyhin <-tıklığımin> tithira sahâbemnel bahr rüzgârları emrediyor. Denizden diyor bulutları kaldırın. <tıklığı bir> Fetum daralar yere yağdırın. Tu hemen denizden bulutlar peyda allıyor rüzgar bu bulut peyda diyor pe, bulut geliyor dediği yere ya duruyor diyor en arabül alemin ben alemden Rabbim ve Hadi şemsü tecri izni. bu güneşler bu güneş diyor benim iznimle yürüyor efetürü diyor bir ça ister misiniz diyor onu bir durdurayım Hadi bakalım fekul ne yap ya diyorlar Bir de onu görelim de tam iman edelim diyorlar feyahbüsüşemiş Güneşi durduruyor. İşte o zaman, çok sahih hadisler var. Hatta hece alelyem Keşer Bir gün bir ay gibi oluyor. Vel cuma kessene, bir hafta bir yıl gibi oluyor. O zaman, sahabe-i kiram o zaman da namazı nasıl kılacağız onu bile sordular. Siz de diyorsunuz ki, hoca birca bunları niye anlatıyor? Sahabe-i kiram dediler ki, ya Resulallah, sahabe-i kiram o zaman o soruyu sormazlar. O zaman da gelecek ümmet ne yapacağını ne bilecek? Hey gidi sahabe! Sen de diyorsun ki, ya hoca bir şey anlatıyorsun ama ben buradan çıkınca yani bir alakası yok, ne yiyeceğiz yani biz? Sen bize onu anlat diyorsun ha, ben ekonomi bakanı değilim ki ya, bana ne? Ama senin işin gücün, akşam yiyeceğin sabah diyeceğin mübarek adam. Ümmetin meselelerine hiç kafa yormuyorsun. Sahabe bizi düşünüyor, bizden sonrakiler izliyor diyor, diyor ki, ya Resulallah, o zaman namazı nasıl kılacağız? Hoş biz rastlayacağız bazıları değil mi? Kalan nasıl kılacak diyor. Hep onları okuyacağız. Bakalım o vakitte namaz nasıl kılınıyor? Bak o hadisten fetva şimdi çıkıyor. Şimdi dünyada öyle yer var. Altı ay gece he? Altı ay gündüz. Biz şimdi namaz kılıyoruz. Kaçını gece kaçını gündüz kılıyoruz biz şimdi? Beş vakti. He? İkisini gece? Üçünü? Gündüz. Sabah öğlen ikindi ne zaman kılıyoruz? Gündüz. Akşam yatsı ne zaman kılıyoruz? Gece. Vitride eklersen tabi bir tane ekliyorsun o yatsıya tabi. E şimdi altı ay gece olan yer nasıl kılacak? Güneş doğmuyor, gün doğmuyor, sabah yok. E ceval olacak, güneş gelecek, öğlen yok. E gölgesi iki misli olacak, bilmem ne olacak, ikindi olacak. İkindi yok, ne olacak? Sizce? Onlar akşam sıkılacak? Hoca Efendi, üç vakit yatacak aşağıya ne olacak? Tabii senin fetvan çok kolay. İşken bey Kübra'dan uydurursun. Sahabe-i Kiram diyorlar ki, Ya Resulallah, <gülüyor> Deccal diyorlar, Öyle yaptığı zaman gün, ay, hafta, sene, yıl şaşır şaşıracak kalacak. Takvim hesap duracak, güneş duracak. Millet nasıl namaz kılacak diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Hesap yaparsınız diyor. Nasıl hesap yapacak? Altı ay gece olan yer, gece ve gündüz olan en yakın bölgenin takvimine göre hesap edip o saat farkıyla kılacak. Orada güneş ne zaman doğuyor, gün doğuyor? Be beş saat sonra, o da beş saat sonra sabah kılacak. Ondan kaç saat sonra öğlen vakti giriyor? Güneş doğan en yakın yerde dört saat sonra. Dört saat sonra öyle ne kılacak? Ama hep karanlık, karanlık olsun. Hesaba göre o saat geçti mi kılacak? Bunlar hep hadislerle bildiriliyor. Siz bunları hikaye mi zannediyorsunuz? Vekul <gül> etüridûne nüseyirâ. Güneşi durdurtmuş orada. Diyor ki salayım mı diyor? Yürüteyim mi diyor? Fekulleneâm. Yürüt diyorlar. Zaten hep gün gün şey olduk diyorlar ya. Vakit geçmiyor, zaman geçmiyor. Fej'alü'l-yevm bir günü bir saat gibi yapıyor. Hızlandırıyor güneşi, hızlandırıyor. Bir diyor ki, bir saatte bir gün geçti. Hakim rivayet ediyor. İbn Mesud'dan radıyallahu anh bu hadis-i şerif. Yine İbn Mace, İbn Kuzeyme, büyük muhaddis İbn Kuzeyme, hakim Ebu Umame radıyallahu anh rivayet ediyor şu hadis-i şerif. Ene kable huruci 3 senevât şedâide. Yusuf'ü bu ne seviye çıkmadan üç sene evvel büyük kıtlık ve kuraklık başlıyor. Ya murullah senafis Allah ilk sene o üç senenin birincisinde senelik yağacak yağmuru üçte birini durduruyor o sene, üçte birini eksiltiyor. Ve murullardan antepis esilüze ne batiha? Toprağa da her sene yıllık vereceği mahsulün dünya itibarıyla üçte birini Eksiltmesini emrediyor. Fümme yemurullah fiş senet istiyaniye. Feteh fiş üsülü zemadlar ya. Ve emurullah feteh fiş üsülü zenebatiha. İkinci sene bir üçte birinci daha yağmurda kesiyor, bitkide kesiyor. Kalıyor üçte bir. Fümme yemurullah azze ve celle sema fiş senet istiyali zedi. Felâ tum katra. Üçüncü sene damla damlamıyor. Hiç. Ve emurullah felâ tum bitu kadra'e. Toprağı da emrediyor. Bir yeşil yerden başını çıkarmıyor. Üçüncü sene. Felem kaza tuzul fi'n illaleket Allah'ın yaşattıkları dışında bir canlı yaşamayacak hale geliyor. Köyle ya Resulullah. Şimdi hemen sahabe görüyor musun? E i̇nsanların hepsi ölecek mi o zaman? Ölmeyecek. Ya Resulullah. Fe ma yuayishu'n nase İnsanlar o zaman Müslümanlar neyle yaşayacak? Buyuruyor et tesbihu ve tekbir. Yajrada alıcamınum mejrat ve am bak sahiadı şerifte. Subhanallah ve Allah Ekber diye tesbih ve tekbir getirmeleri aynen yemek yemeleri yerine geçecek diyor. Allah Allah şimdi de öyle olsa ya bıktık şu yemekler. <gülüyor> Subhanallah dedim mi? Oh 300 karbonhidrat, 500 kalori. Allah Ekber. Melek gibi olurduk değil mi? Aynen o zamanki Müslümanlar, Subhanallah, Allah habbelle yaşayacak. Ha yemek yedi, ha Subhanallah dedi. O zaman herkes iki rehli olur zaten. Baktı ki Subhanallah diyen doyuyor. Adam diyor, Subhanallah diyen doyarsa, herkes Subhanallah der, değil mi? Yemek yerine Allah onları tesbihle yaşatıyor. Ondan sonra, yine tabii çok rivayetler var, fakat bu da ilginçtir İbn Mace, İbn Huzeyme, Hakim ve Ziya-i Maktisi büyük muhaddis. El Muktara diye on cilt hadis kitabı var. Seyyid Malik Hazretleri bana hediye etmişti onu. Bu kaynaklarda geçiyor bu hadis-i şerif. vahide hatta ma "Unzuru hada Bir adama musallat oluyor, bütün millet toplanıyor. Onu testereyle biçiyor böyle. Tam ortadan bir yarısı bu tarafa düşüyor. Bir yarısı bu tarafa düşüyor. Deccal diyor ki bak okkabazlık yapmıyorum ha. Yani gözünüze gölek değil. Aradan geçiyor böyle. İki parçanın arasından geçiyor bak. Oyun yok diyor. Yardım mı ikiye ayırdın mı ayırdın? Öldürdün mü? Öyle, tamam. Bakın diyor şimdi diyor Bundan körü diyor dirilteceğim de diyor yine bana inanmayacak başka Rabbi olduğunu sanacak diyor ne deccal ya. Tüm Sonra Allah onu diriltiyor tabii. Allah dirilten Allah. Celle celal öldüren Allah. Celle celal. Yani Allah ona diriltiyor onu. Sebep yapıyor onu. Fe kul rabbik. Pislik diyor ona ki, "Rabbin kim?" diyor. "Rabbim Allah." "Rabbim Allah ve enta adu'ullah, deccal. Sen Allah'ın düşmanı deccalsın." diyor. Vallahi mahkûtu katto Şimdi daha iyi anladım senin deccal olduğuna şu andaki kadar diyor. Bu işe imanım hiç kuvvetlenmemişti. O da diyor. Fevrülü yani. bir daha öldüreyim şunu diyor. Felaülü sallâhu ikinci de öldüremiyor. İşte anlasana ben man kafa mangurt adam. Birinci de öldüreceğim diyor öldürüyordu ikinci de öldüreceğim diyor niye öldüremiyor? Anlasana birinci de öldüren Allah. Bir da dirilden Allah, ikincide öldürtürmeyen Allah, yaşatan Allah. Ve nu ve mate ve öldüren Allah, dirilten Allah. Ve nu ve adhaka ve ebka güldüren Allah, ağlatan Allah. Ve nu ve aghna ve akna Allah, mal veren Allah, yadıran Allah, bıktıran Allah. Ve nu la bu şu'ra gece gelenleri Rabbi Allah, güneşin ayın Rabbi Allah, şura yıldızın Rabbi Allah. Ve nu ehleki adeni lulause mudefe mabka, Adse mudu helak eden Allah. Geçmiş kafirleri batıran Allah. Anlasana be. Anlamıyor. Meğer o öldürüp diriltti. Daha önümüzdeki derslerine de gelecek. Hızır Aleyhisselam'mış. Kayaya çatmış. Yoksa normal vatandaşa çatsa aman bir daha beni öldürme diye ayağını yalayacak yani. Hızır Aleyhisselam'a çatmış. Onu insan şeklinde Hızır Aleyhisselam yaşıyor. Hızır Aleyhisselam öldürecek diriltecek. Hızır Aleyhisselam diyor ki daha iyi anladım. Deccal olduğunu diyor. E Hızır ne yazar yani? Deccalı kim takar? Ama Bizim gibilerin işi zor. Allah yardım etsin inşallah. Şimdi imanımız Allah emanetten başka bir çaremiz var mı? Yok. Ya Rabbi subhan al ve ve Ya Rahimin, ya Rahimin, ya Bu cuma gecesi hürmetine ya Rabbi. En haramayı olan Zülhicce ayı hürmetine ya Rabbi. Sen Fazıl Kerem'inle Somal'deki Müslümanları Kurtar ya Rabbi Bak Doğu Türkistan Çin şimdi O da gitmiş terör var bilmem ne var Doğu Türkistan'daki Müslüman Türk kardeşlerimizi O da onları öldürüyor 17 kişiyi dün şehit etti Ovalarda çöllerde o sakallı o gariban Uygur Türkleri, Uygur Türkleri Çok Müslüman Türkler Uygur Türkleri Çin'de Doğu Türkistan'da Dün de Çin orada kaç kişiyi Şehit etti Çin gavuru oradan vuruyor. Amerika gavuru buradan vuruyor. Filistin kaynıyor. El ile Amas birbirine girdi. Vah vah vah. Yahudi diyor ki artık elimi ben bulaştırmayayım da bari Müslüman'ı Müslüman'a vurdu diyeyim diyor. Siz ne yapıyorsunuz? Onun için dua ediyoruz mübarek Cuma geliş. Ya Rabbi Müslümanlara yardım eyle. Amin. Her sahada Mansur Muzaffer eyle. Amin. Ya Rabbi Yahudi Hristiyan ittifakını iptal eyle. Amin. Birliklerini boz Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Irak'ta da ehli sünneti galip eyle. Filistin'de de ehli Sünnet'i galib eyle. Somali'de de Doğu Türkistan'da ehli Sünnet Müslüman kardeşlerimizi, yurttaşlarımızı galib eyle. Ya Rabbi Çin komünizinin şerrinden, bu Yahudi Hristiyanların şerrlerinden, ehli i İslam'ı halasayla, Mübarek Cuma Gecesi hürmetine yardım eyle Allah'a. Nusretinle teyit eyle. Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem merhumesine rahmet eyle ya Rabbi. acil muamele eyle ya Rabbi. Muhammed Mustafa hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem. Sen yeniden İslam'da Kur'an'da birleşmek nasıl bey Vatanımızı, bizim milletimizi, memleketimizi iç savaştan, dış savaştan muhafaza ile bizi de bulaştırmak istiyorlar. İkide bir bizi de savaşın içine çekmek istiyorlar. Doğu'nun projesine katmak istiyorlar. Bizim vatanımızı muhafaza ile yarın. Askerimiz, polisimiz bizi korudukları gibi sen de onları muhafaza ile. Bütün İslam aleminin vatandaşlarını işgalden muhafaza ile, namuslarını muhafaza ile ya Rabbi bu Yahudi Hristiyanları kendi dertlerine düşür ya Rabbi. Başlarının belasıyla uğraştır ya Rabbi. Müslümanları helas eyle. Amin diyenlerine her cehennemden azad eyle. Gecemizi mübarek eyle, cümlemizi affeyle, ile yüzmesine eyle, hak eyleyip. Şu saatte ya Rabbi cennetini istiyoruz nasip eyle. Cemalini istiyoruz nasip eyle. Rızanı helal eyle. Azabından gazabından sana sığınıyoruz sen muhafaza eyle. Bu deccal şerrinden sen muhafaza eyle. Ve çoluk çocuklarımız da, bizden sonra gelecek nesillerimiz de, kıyamete kadar gelecek ehl kardeşin bu cemaate gelen, bu hadis-i şerifleri dinleyenlerin, bu dinledikleri hadis-i şerifler hürmetine, şu mübarek cuma gecesinde şu hadislere, şu sohbete değer verip gelip vakit ayırmaları hürmetine, burada bulunanların bütün zürriyetlerimizi deccal şerrinden emin eyle, Amin. imansızlıktan muhafaza eyle, Amin. senin yolundan ayrılmaktan emin eyle ya Rabbi. Amin. Bi hurmet ve Yasin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülke ya Rabbel alemin. İlahi şerefin nevi Muhammedin sallallahu te'ala aleyhi ve salamın şahidine. Efendimiz ve Hulusi Has. Alak yazıcı ağabeyimiz biliyorsunuz vefat etti. Yeni Bosna'yı yaptıran, camileri yaptıran, çok bize sohbetlere yer açan. Ya Rabbi ona rahmet eyle. Kabrini nur eyle. Derecesini âli eyle. Ruh için bir kelime-i şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü Hediyemizi ulaştır ya Rabbi. Cemaata yerler açtı. Bu kadar insanlar sohbet dinlediler, hidayet buldular. Kabrinde karşısına çıkart ya Rabbi. Amin ya Rabbi, amin. amin.